Bu ibadetler İbrahim ve İsmail'in koyduğu kurallara göre şevk ve bağlılık içinde yapılmaya devam ediyordu. İshak'ın soyundan gelenler de kabe İbrahim aleyhisselam tarafından yapılan kutsal bir tapınak olarak ziyaret ediyorlardı. Bu onlar için Allah'ın var olan mabetlerinden sadece biriydi. Fakat yüzyıllar geçtikçe,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 Bu putlar, Kabe'nin çevresine yerleştirildi. İşte o zaman, Yahudiler İbrahim'in tapınağını ziyaret etmemeye başladılar. Putperestler, putlarının Allah ile insan arasında aracılık yaptığını savunuyorlardı. Bu nedenle, Allah ile olan ilişkileri günden güne azaldı ve Allah onların hayatından uzaklaştıkça, ahirete olan inançları azaldı. Sonunda,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 Fakat yıllardan beri hacıların Kabe'ye getirdiği mücevherleri geri dönüp zengin olmak için gömdüler ve üstünü kumla kapladıkları da olasıdır. Onların görevini yani Mekke'nin yöneticiliğini Huza kabilesi üstlendi. Bu kabile İsmail'in soyundan gelen Yemen'e göç eden daha sonra tekrar kuzeye dönen bir Arap kabilesidir. Fakat Huza da atalarına verilen bu harika suyun kaynağını araştırmadı. Çünkü o günlerde Mekke'de başka kuyular kazılmış ve Allah'ın bu hediyesi bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, kutsal kuyu yarı unutulmuş bir hatıra olarak kalmıştı. O halde cürhümilerin suçuna huzalar da ortak olmuşlardır. Onlar diğer yönlerden de suçludurlar. Onların bir şefi Suriye'den dönerken muabilerden putlarından birini vermelerini istedi. Ona, Hubel'i verdiler. Beraberinde Mekke'ye getirdiği Hubel, Kabe'ye kondu ve Mekke'nin baş putu oldu.